Haftada bir bu Cuma gecesi geliyor. Bu Cuma gecesini Allahü Teala bize lütf olarak, ikram olarak ihsan eyledi. Rabbimiz tebârek, tebârek. Bu gecenin adı El-Leyletul-Gharra Parlak gecedir. Allah katında Cuma gecesinin adı Parlak gecedir. Nur gibi parlıyor. Bu yüzden bu isim verilmiştir. Evet. Yarınki mübarek Cuma günü adı el yevul Ezhar. Nurlu gün, parlak gün diye zikrediliyor. Hadis şerifte buyuruluyor. Allah Teala Hazretleri'nin evet Cuma gecesinde ve Cuma gününde, yani 12 saatten hesap edilirse 24 saat, bu saatlerin her birinde cehennemden azatlıları vardır. Bazı rivayetlerde 60 bin kişidir. Bazı rivatlerde 600 bin kişidir. E, Hocam evet de öyle. 600 binden hesap edecek. Bütün insanlar af olmak lazım gelir. Sen öyle zannetme. Bütün insanlar af olmaz. Af istemeyen af olur mu? E cinler de var. Çok cinler var. Cinler insanlardan kaç kat fazladır. E bu cinlerin de çok dönenleri var. İmanlıları var. Kur'an okuyanları var, zikredenleri var. Bizim sohbetede de çok geliyorlar. Haber ediyorlar, sonra görenler var bunlara. Ben görmüyorum ha. korkmayın benden. Ben bir şey görmem, benim hiç keşfim acık değil, duvarın arkasını görme. Fakat gören veliler var. Onlar diyorlar, bayağı bir cemaat geliyor sana diyorlar. Orada geliyorlar, ama hoca biz gelmeyelim, haftaya cinlenmeyelim. Yok yok, bu kadar geldiniz bir şey oldu mu? Bundan sonra da bir şey olmaz. Ama, insanların da müminleri var, cinlerin de Müminleri var veli kullin derecatum mimma Herkesin yaptığından diyor Allah derecesi var. Bu ayetin tefsirinde İmam Ebu Yusuf diyor ki bu ayet cinler ve insanlar ayetinden sonra geldiği için herkes demek burada cinlerin de sevabı var, insanların da sevabı var. <gülüyor> o da gelse şimdi Dukan Suresi'ni dinlese sevap almaz mı? <gülüyor> Senin senden ne farkı var? Allah onları da yarattı. Mükellef olarak yarattı. Onlar da cennete girecek mi? <gülüyor> girecek. Ne biliyorsun? E, Kur'an söylüyor, hurilerden bahsediyor. Er-Rahman suresinde ne buyuruyor? لَمْ <gülüyor> يَطْمِذْهُنَّ اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا <gülüyor> جَانْ Er-Rahman'da bak bu var. Hurileri diyor, bakiredirler. Herkesin hurisi kendisine bakiredir ne insan onların bakireliğini bozmuş ne de cin bozmuş diyor. E insanla cini o ayette beraber zikiriyor. Demek onlar da cennette var ama herkesinki kendine müstakildir. Ne insan dokunmuş ne cin dokunmuş diyor. E eğer dokunamayacak cennette olmasa, yeri olmasa bu ayetin ne manası olur? <gülüyor> bu itibarla her saatte çok azatlılar var. Şu anda da cinlerden baya tabii İman edenler oluyor, İslam'a girenler oluyor. Biraz sahtegarlıkları çoktur, insanlar da fazlalaştı zaten. Yalan çok konuşurlar, biraz güvenilmez diyor İsmet Baba. İsmet Garibullah Hazretleri, büyük şeyh efendi Kuddüs-ü O öyle buyuruyor, yani onlara e, güvenilmez, tarikata da girerler diyor. E, mürid olurlar ama, hevâ meşrebi gelmez Bunlar. Ateşten yaratılmışlardı. Çok tarikattan, seyri sülükten de pek anlamazlar diyor. Yani, elde durmaları zor. Ama, tabii ki yine de İsmet babamızın e, cinlerden müritleri vardı. Ali Haydar Efendi babamızın cinlerden müritleri vardı. Tekkede, İsmet babamızın tekesinde ağacın altında onlara ders talim ederdi. Ali Haydar Efendi Hazretleri. E mesela, Şeyhü Şibli Hazretlerinin lakabı ne diyor? İnsücinnin cinnin şeyhi de diye geçiyor. Mesela Ebu Suud Efendi Hazretlerinin lakabı ne diye geçiyor? Müftüsü galeyin. İnsü cinnin müftüsü diye geçiyor. Eyüp Sultan'da yazıcı medresesi var. Niye adı yazıcı? Cinler fetvayı oraya duvara yazarlardı sorularını. Ebu Suud Efendi cevabını yazardı onlara. Mesela. O çok alim idi ama cinleri görmezdi ama e, fetvalarını verirdi. Mesela. Bazı görenler olur, elde olan beyde olmaz, bu hocalıklar da değildir ama ben mesela görmek istemem, ne yapacağım görüp, dinlerlerse sohbeti, dinler herkes geliyor dinliyor, mesela dinleyelim ama görmeye bir lüzum yok, ondan sonra karıştırırsın ona bir şey dersin, yanında gide delirmiş kendi kendine konuşuyor der, yani bir lüzumu yok işi şüpheye sokma. normal akılla gidiyoruz şu ana kadar. He, ama bunları da inkar etmeyelim, inkar eden ne olur Stalin gibi kafir olur derdi Göktaş yani bu şimdi kolay bir şey değil çünkü Kur'an'ın ayeti var Kur'an-ı Kerim'in ayeti var, bazısı da inkar etmiyor da yahu diyor yani böyle bir şey yok da diyor işte ne diyorlar ona, F fizik, metafizik, anti, manti bir şeyler söylüyor yani insanın da bir tersi vardır. Her şeyin bir eksi, artı, bir şeyler, bir şeyler konuşuyor. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Ya inanıyor musun, inanmıyor musun? Bunun ham maddesinin karıştırma bilizim yok. Allah Teala yarattığını, yarattım diye bildiriyor. Sen yaratılmışın birisin. Sen kendinden haberin yok. Ana karnında yaratılırken. İkiz olsan ikizinden haberin yok. Kaç kişiyiz dünyaya gelecek? E çıkıyorsun şimdi bir ben varım, öbürü yok diyorsun. E ondan sonra e niye görmediğim şey yok? O görmediğim şey yok dedin mi? Gavurluğun köprüsüdür. E zaten Allah da yok dersin, cennet de yok dersin. Haşa ve kella. Bunlar var. Allah dostları bunlara. Evet, şeytanlar ayrı. Şeytanın da aslı kainemin minel cinni. Şeytanın da aslı nedendir? Cindendir. Şeytan da aslında meleklerden değildir. Bazı görüşler var ama o görüşler uygun değildir. Şeytanın aslı cinlerdendir. Ama ayrı bir taife oluşturmuştur. Şu anda onun e, grubu efendim ayrılmış. E, çünkü onlar ölmüyorlar mesela şeytanlar. Ne zamana kadar? Allah'ın müsaade ettiği zamana kadar işte anlattık geceler. Şeytanlar ölmüyorlar ama cinler ölüyorlar. Yani cinler bizim gibi. Ama uzun yaşayabiliyorlar. Peki 600 sene, 700 senelik cinler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an dinleyen cinlerden şimdi yaşayan var. Yani yaşı hemen hemen 1500 falan olur normalde. Yani onları Allah Teala uzun ömür vermiş. E çünkü insanlardan da yaşayan olmadı mı o yaşlar canım? Yani insanlardan da Nuh Aleyhisselam'ın ömrü vesaire yaşatır isterse insandan da yaşatır, cinden de yaşatır. O itibarla tabii ki çok büyük de iddialar yapacak bir durumum yok. Çünkü burada Uzun yaşadıkları sabittir. Velakin e, efendim, onlar da bizim gibi şeytanlar gibi değil, bizim gibi ölüme tabidir. Onlar şekil değiştiriyorlar, efendim e, yılan kılığına giriyorlar e, ve çayır hayvan kılığına giriyorlar, e, siyah köpek kılığına girerler. Aslı cindir. Ya buna bunu vurduğun zaman, yılanın kafasını ezdiğin zaman. Bu cin eğer bu yılan şekline girdiyse ölür mü? Ölür. Mesela şeytanda o durum yok. Bunların da ince farkları var birbirinden. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu surruhu çok anlatırdı. Ofta olan bir hadiseyi ilmi bir hadisedir yani. Adam tarlada yılan öldürdü. Akşam namaza camiye giderken merdivenden bunu kaptılar. Kaptılar ne demek? Göçürdüler. Efendim, olur mu böyle? Olmaz olur mu? Kelledi, kelledi işte hevetü şeyatin fil ardı hayran. Kur'an'da bile misal verirken cinlerin diyor, şeytanların diyor, kapıpta çöllere attığı adam gibi diyor yani. Bu Kur'an'da bile misal olarak geçiyor misal derken onu örnek veriyor. Yani hayran, şaşkın adamın durumu yani imanı zayıf veya imansız şüphelenen adamın durumuna şeytanın çölleri attığı adama benzetiyor. E demek ki şeytanlar adamı kapıyor cinler. Adamı kaptılar. Ondan sonra musallada cenaze efendim iki tane de hakim mahkemeye dediler ki bunu dediler sen öldürdün. Gittiler götürdüler onu bir yere kendi alemlerine. Yani görünüyorlar ona. Adam dedi, ben böyle bir şey öldürmedim. E dedi, bugün sen yılanı öldürdün ya. E O buydu. E ne bileyim ben? Ne bilirsen bil. Ne olacak? Kısas lazım gelir. Tam da Müslümanlara çattı. Belki gavuruna çatsa rüşvet teklif edecek tabi de. <gülüyor> Müslümanla çattı, Müslüman da şerahat kısas falan. Herif dedi ki hepden gittik dedi şimdi. Şerahat öldüreni öldürüyor. Ne yapacağız dedi. Ne yapacaksın dedi. Niye öldürdün? Dedi, söyleyeceksin. Ya meşru bir mazeret oraya koyacaksın. Sana mı saldırdı? Yok. Bir şey mi yaptı? Ya bu sefer adam sıkıştı. Sıbzince hocalığı da var. Bu ofluların en normali bile yarım hocadır. Ondan sonra dedi ki, efendim, hadisi şerif var dedi. Onun için öldürdüm dedi. Ya oku bakayım dedi. Uktülüs beden velem kütüm füssala. Namazda bile olsanız, haremde bile olsanız, Kabe'nin içinde olsanız, iki siyahı öldürün dedi. Nedir iki siyah? Elhanyete ve akrab. Biri yılan, biri akrep. Biri yılan, biri akrep. Namazda da olsan öldürebilirsin. Kâbede biliyorsunuz, harem-i şerif hiçbir şey dokunulmuyor. Ama kâbede bile olsan, yılanı gördün mü? Öldürün diyor. Hadis-i şerif bir de e, öldürene Büyük müjdeler vaat ediyor. Sevaplar vaat ediyor. Öldürmeyene de hadis-i şeriflerde evet ''Mentara ki hayyeten'' hani derler ki yılan kinci olur. Sen ona şimdi bir şey yapma sonra seni bulur sokar derler. Buyuruyor ki hadis-i şerifte havfet ya. ''Kim yılanın intikam almasından korkaraktan sağa bırakırsa feleyse minni benden değildir.'' Benden değildir. Çünkü yılan düşman. ''Hulukatiye vel insan'' Kulluahedin min huma aduul sahibi insanla yılan nasıl yaratıldı birbirine düşman olarak yarat. Aslında yılan o şekilde sürüngen değil idi. Ya güzel bir yaratık idi fakat Adem Aleyhisselam'a vesvese vermesi için şeytana postacılık yaptı. On taşıdığından dolayı kovuldu, ihbi du. İnin cennetten emri Kur'an'da geçer. Bu kime bu hitaptır? Adem Aleyhisselam var, Havaannemiz var, İblis var. Yılan var. Yılanda o şekilde indirilmiştir. Onun için Mevla onu lanetlemiştir ve insanla düşman olarak, ta düşmanlığı babamızdan itibaren geldiği için öldürülmesi de emredilmiştir. Yalnız Medine'nin yılanlarına özellik verilmiştir. Hadis-i Şerif'te buyuruluyor, Ensardan birisi yeni evlenmişti. Tam da hendek muharebesi çıktı. Hendek kazmaya gidiyor fakat yeni damat olduğu için bizim efendi baba efendi azıları bu yeni damatlara çok takılırlar. Böyle yeni damat geldiği zaman Türk'ün kızı iyi yıkamış seni derdi. Alaaddin efendi. Bu yeni damatların özellikleri var. Adam yeni evlidir. E, hendek kazıyor ama arada da izin istiyor. Eve gideyim mi diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de izin veriyor. E, tabii ki daha verimli olur. Biraz gitsin gelsin. İki kaya fazla kazar yani. Öbür türlü boşuna kürek sallar yani. Bundan dolayı bunlar hikaye değil ha. Bunun kaynağını mı soruyorsun? Müslim. sahihi, Müslim. Müslim hadisi bu. Ben hiç hikaye anlatmam ha. Hikaye anlatırsam derim bu hikaye derim. Demedimse doğru dinle. Ondan sonra gitti Yahu ne kıskanç adamlar var. Sahabeden yahu radıyallahu anh. Genç delikanlı, yeni evlenmiş. Kapıda, baktı ki hanımı kapının ağzında duruyor. Kapının dışında duruyor. Tabi tesettürlüdür ama o kadar kıskançmış ki. Ya dedi karısına, baktı ki dışarıda falan muzra var elinde, doğrulttu hanımına. Yani, sen ne işin var kapıda? Allah Allah! Şimdiki duruma bak ya! Koy vermiş yoluna, herkes gidiyor. Sepeti koluna, herkes yoluna. Karı, erkek. Bir de gezmeyen, bir karı evden çıkmasa, ooo, delirmiş bu. Bu karı deli, evden çıkmaz. En akıllı karı o ya! Evden çıkmayan bir karı bul da. Öp başına koy. Ve kar nefii buyut ikünne. Evinizde durun. Peygamber hanımlarına bile bu emir var. E, evinde durmak kadının e, ibadeti en fazileti nerede? Evinin en gizli odasının en derin köşesi tesettir ya. Bu açıldıkça fitne, sesi fitne, konuşması ve her şey şey. Sahabeyim, muzra doğru tut şu, hanımına doğru hanımı dedi ki ya dedi dur ya ne oldu gir dedi içeri bir bak ben niye çıktım yani ben keyfime çıkmadım kapıya e yılan var bu sefer diye eve baktı ki yılan yılanı görür görmez attı ona efendim mızra, yılanı dizdi mızra. yani fakat ölmedi o nasıl bir sıçrayı sıçradı mızraktan Genci os genci soktu. Artık bazıları da soka, sokmadan da öldürür. Hadi şerifte buyuruluyor Bu kari hadisi bu. Uktülül <gülüyor> esveden, uktülül ebtera, vaktülü de tufiyeden iki çizgili olanı öldürün, yılanın kuyruğu kesik, kuyruklusı öldürün. Fenomajestik tanil habel ve yatmisanil basar. Çünkü onlar adamın gözünün ışığını alır diyor. Ve hamileye düşük yaptırır diyor. Bu hadisi Bukhari'dir. Öyle yılanlar var ki sesiyle adam öldürüyor. Sırf sesiyle. Ya sen rastlamadı diye yaşıyorsun işte. Ondan sonra kimisi ne yapıyor? Efendim hangi hamile kadın görür görmez düşürüyor. Abi bu da had hadislerim. Ondan sonra <gülüyor> e gözün ışığını böyle bir bakış baksan, bir çakış caksan zehirinden ne yapıyor? Göz görmez oluyor. Kör ediyor, kör. Ya, böyle yılanlar da var. Bunların hepsi kitaplarda var. Ben rabıta kitabında yazdım bunları. Rabuta'ya delil. Yani Allah yılana bile o hasseyi, o kuvveti vermiş de Evliyaullah'ın nazarı ne yapmaz adamı diye. Burada ince ince işler var. Siz rabıta... Rabıta kitabı biraz ağır kaçıyor. Ben biraz anlamıyorum diyorsun ama orada ne anlayacağın işler var. Okumuyorsun ki. Bir defa sen ön yargılısın. Bu hocanın konuştuğu dinlenir ama yazdı okunmaz. Niye? Konuşurken güldürüyor. Yazıda biraz ciddi kaçıyor. E nasıl kaçacak? Yazıda güldüremem ki ya. Okuyacaksın kardeşim. Kitapları okusan çok ilim görürsün. Ondan sonra. Bu yılan o yılana atıyor. Yılan o anda zıplıyor. Bunu sokuyor veyahut da artık o sokamaya Çünkü o can havliyle hemen ölmez ama ne yapabilir? Işın da saçabilir. Zehir de saçabilir. Koca deveyi şeyi fili Oynatıyor Geliyor geliyor geliyor böyle File bir füskürtüyor Koca fil nasıl kaçıyor biliyor musun? Aslan Ozan kaçarsa, Ne yapacaksın? Onda olan sende yok ki Sen ona pençe atana kadar Ozan'a bir Zehir füskürtüyor kaç metreden? Ya Böyle bir hayvan Ondan sonra O genç hemen ölüyor Yılan da ölüyor ama Hadis-i şerifte buyuruluyor ki hangisinin önce öldüğü anlaşılamadı diyor yani. Çok üzülüyorlar komşuları, akrabası yeni evlendi ya. Genç çocuk hemen geliyorlar. Resul-übevimiz hendek kazıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem me durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki ya Resulullah sen bunu diriltmeye Allah'ın izniyle imkanın vardır. Bir duada buyursan Mevla bunu diriltir. Dirilten kim? Allah. Ama Resulullah'ın duasıyla diriltebilir mi? Diriltmez olur mu? Diritti de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ölüleri dirilttiğine dair hadis-i şerifler var mıdır? Vardır. Hazreti Cabir'in çocuklarını diritti mi? Ya. İşte Dürr-ü kasidesinin şerhini yazdım. Onda bu var. Okusanız Göreceksiniz. Ondan sonra o on nasıldı oca efendi? Anlat. Biraz da oku canım. Hazır olsun. Paslaşalım. Hani o var ya diyelim, geçelim bazı konuları. Geçemiyoruz ki. Aa o neydi? Hazreti Cabir efendimiz sallallahu aleyhi ne yaptı? Misafir çağırdı. Bir de efendim oğlak kesecek hanımına Velakin e, oturdu Hazreti Cabir hanımına geldi dedi, Resulullah misafir geliyor sallallahu aleyhi ve sellem Hazırlığını yaptı falan Kadıncağız çok mahzun, üzüntülü ama Efendim ee, Bir şey demiyor kocasına, ne kadınlar var ya İki çocuğu ölmüş Resulullah ve misafir gelecek diye Yani eve misafir gelecek diye, kocamı üzmeyeyim diye iki çocuğu ölmüş de Ne ağlayarak üzüntüsünü belirtiyor, içine ataraktan o konuyu kapatıyor Şimdilik diye yani Bizim karılar olsa Hemen telefon, çocuğun bacağı burguldu, misafirler iptal. Sakın adam getirme, bir ay yok. Bahanesi var. Çocuk, çocuk hasta, grip olmuş çocuk, bu da yemek yapamıyor. Ondan sonra ne yapmışlar? Bir şey belli değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturuyor, Cebrail aleyhisselam geliyor. Diyor ki ya Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, buyur ey Cibril burada. ne oldu hani sofra başında birden vahiy mi gelecek, nasıl olacak hazırlanalım falan Diyor ki zaten hadisler de vahiydir tabi, hani Kur'an manasında değil Diyor ki, Cabir'in diyor iki oğlu var onları sofraya istemeden yemeyeceksin diyor Diyor ki ya Cabir, ne var? çocuklar nerede? Gidiyor hanımına, hanım, çocuklar nerede? Ya işte şu dışardalar, şuradalar, buradalar Şimdi birden çağıramayız. Resulullah Efendimiz yesin yani beklemesin falan. Cık, Resulullah Efendimiz nasıl yesin? Sebu Aleyhisselam diyor ki çocuklar gelmeden yemek yok. Bu sefer adam e, Cabir Odayalar hanımını zorluyor. Diyor ki sen doğrusu söylesene ya. Bir yemi şey biliyorsun da benden saklıyorsun. Ne olmuş? Diyor. Kadın da bu sefer diyor ki sen diyor Resulullah Efendimiz'e misafir etmek için koyun kestin ya bıçakla. Kestin bıraktın. Ben pişireceğim diye. Çocuklar da bu koyunun kesilmesini gördü. İki olan bir öbürünü yatırmış, bak babam böyle kesti koyunu, kesti öbürünü. Ne olacak bu sefer? Ya bir gördüm diyor çocuk kesilmiş, o çocuk ölmüş, öbürünü beşe koyacak, o da korkudan kaçtı, düştü damdan aşağı. O da gitti, üstlerini örtmüş, e dedi bunu sonra konuşuruz da, şimdi ne yapalım misafirimizi, memnun edelim bunun içini ben sana... Aha! Dedi. Sen ne haber var. Dedi ya Resulullah böyle böyle. Tamam dedi, kalktı. Üstleri örtülü, onları açtı. Dua etti, anlar sıvazladı. İkisini de diriltti Allah'ın izniyle. Evet. Ben bunun kaynaklarını arayayım diye canım çıktı. Ben önüne gelen rastgele kaynakta da bulamadım bunu. Ben o kitabı şerh ederken. Tam Molla Cami Hazretleri'nin Şevâid-i ve isim Ondan sonra. Tarihul Hamis, büyük bir kitap Diyarbakır Hazretleri'nin. Bunlar çok eski kitap, çoğu kitapta bunun kaynağı yoktu. Kıssayı anlatacağım. Hatta Seyyid Alevi i Hazretleri vefat etmeden geldiğinde dedim bu hani kolaya kaçalım. Bir kitap biliyorsanız söyleyin de şunun bir kaynağını bulacağım dedim de sana haber edeceğim, göndereceğim dedi. O da mübarek orada belki çok meşgalesi oldu vefatından evvel o da bir haber gönderemedi. E bunu nasıl anlat anlatalım? Çünkü İmam-ı Azam Efendimiz bunu söylüyor. Cabir'in oğullarını dirilttin diyor. Ama kıssa yok. Nevzunun başı sonunu anlamadan da size nasıl anlatalım, nasıl yazalım, bu böyle çıktı ve öylece iki oğlu dirildi elhamdülillah. Ondan sonra da koyunu yediler, kemikleri de kalktı o da dirildi, al geri malını da çocuğunu da. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyun kuzu pişireyim diyerekten ikram yaparken başına bu geldi, Kainat efendisi seni dertli bırakır mı ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim itikadımız budur. Neyi anlatıyoruz? Diriltmesi mucizesi vardır. Diriltebilir. Ama Mevla'nın müsaadesiyle, orada Cebrail aleyhisselam geldi de Mevla gönderdi de onları çağırmadan yemeyeceksin dedi onun için. Şimdi burada da geldiler dediler bu genç öldü. Ne olacak? Ee, sen e, bir dua buyursan da bunu diriltsen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ''İnne fil Medine'di, Müslümin'e minel cin, Medine'de Müslüman cinler yerleşmiştir.'' Bunlardan kimisi yılan kılığına giriyor. Burası Medine, burada ben varım. Başka yerdeki yılanlara yaptığınızı Medine'deki yılanlara yapılmaz. Burada Müslüman cinler var, bunlar yılan kılığına da girenmiş olabilirler. Ne yapacaksın? Onlar evlerde dururlar, yatağın altından çıkarlar, yorgan üstünden çıkarlar. Bunlara gördüğünüz zaman buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem üç kere ihtar vereceksin. Allah Resulullah hakkı için terk et. Bir daha seni görürsem ben artık mazurum. Yani öldürürsem seni mesul değilim. Üç kere ihtar verirsin giderse zaten müslümansa Gidecek, daha görünmeyecek. Allah Resulullah'a aşkı için dediğin için Müslüman gidecek, görünmeyecek, tamam kurtuldun. Bir daha görünürse o kafirdir, şeytan tarafındandır. O zaman gebertin. Buyurdu. E işte bu demek ki, ihtar vermeden öldürdü ya hemen. de cine ihtar verilecekti. İhtar vermeden öldürünce, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şey, arkadaşınızın eceli gelmişti. Üdvünü sahibeküm. Ne yapalım? Onu gömeceksiniz. Onu gömün. Yani diril dilmesine dair bir müracaat izni yok. Onu gömün ama bunu da böyle bilin. Medine dışındakilerde bu şart yok. Direkt öldürme müsaadesi var. Hadis-i şerifleri bilmediğin zaman sıkıntı. Şimdi bu oftaki mübarek adam ne okudu? Dedi ki bu hadise dayanarak ben bunu öldürdüm. Oraz of Medine değil Koş. Yani ihtar vermeye bir lüzum? Yok. Öldürdüm dedi. E bu sefer ne olacak? Dediler ki bir hadis okudun ama hadisin kaynağı sahih midir değil midir? Çok evvel yakın yani çok da eski değil bu. Bunu dediler Şeyhül İslam'a soracağız. Cinlerin de Şeyhul İslam'ı var aynı bizim gibi pekice bizim reislerden iyidir mesela bizinkiler çünkü o yok bu yok her şeyi inkar ediyorlar cinlerin Şeyhül islamına dilekçe sundular ne diye bu okuduğu hadis iki siyahı öldürün namazda da olsanız sahih midir değil midir adam ne heyecanlandı ya hadise bağlandı canı okuduğu hadis karışıksa yani birisi uydurmuş da bu da hadis sanmışsa bu yandı yani. Adam çok heyecanlandı. Ve lakin Şeyhul İslam da doğru biliyor. Bir de şu var. <gülüyor> ya Şeyhül İslam'ın ilmi zayıfsa hadis hadistir de Şeyhül İslam sakattır. Ne yapacağız? Yine yandı adam. Bekledi. Cevap geldi. Hadis sahihtir. O siyah yılan kılığına girmekle canını tehlikeye atmıştır. Öldürülmeyi hak etmiştir. O niye okula girdi? Sorumlu bizim vatandaş. diye mahkemeden karar çıktı. Adamı da namaz camiden merdivenden aldığı yere aynı indirdiler. Ya bunu efendi hazretlerinden dinledik. Aşağıya gireceğim adam mı? Hocam onlar Telefon Niye? Ya. Öyle telefon geldi az önce. Yukarıdan az yukarıdan az Az Yukarı değil. aşağı camiyi soruyorum. O az gelen yine iyi. Aşağı hiç gitmiyormuş. <gülüyor> nerede şey? Ee, Nurmada. Olmaz inşallah. O baştan o ben onları konuşmadan başladı da. Onunla benim ne konuşacağımı bilmezler. Kaybı bilselerdi bir sene ırkat gibi çalışmazlardı. Süleyman Aleyhisselam'ın cinleri. Ben kürsüye oturduğum zaman ne konuşacağımı ben de bilmiyordum. Çünkü bugün biraz şöyle kısa bir şey yapalım dedik. Efendi Hazretlerimiz bugün elhamdülillah çıktı. Aylar sonra çıktık. Ev, kurban kesildi evinde oradan efendi babamız hacı hala ziyarete geldik oradan eyvustan hazinlerimiz ziyarete gittik onun için tabii biraz uykusuzluk oldu geceden de sabahtan beri de oradan tefsire gittik vesaire bu akşam da bu cereyan meselesinde bazı şeyler var çalışmalar var diye haber aldık dedim ki kısa bir şey konuşayım ama ne konuşacağımı hesap yaparak konuşmadım geçen haftadan herhalde cuma gecesi hakkındaki fazilet diye bir sözüm de belki var ama sizde ne konuşursam dinliyorsunuz mübarek. O sözü de sormuyorsunuz, hakkınızı da aramıyorsunuz. Böyle de bir mübareksiniz yani. O bakımdan ben de unutmuş değilim de sözümü. Şimdi ışık pışık olmaz kitabı da göremeyiz biliyor musun? Kafadan bir şeyler konuşalım dedik. Yine kitaptan yani. Bu itibarla bugün böyle oldu. Efendimiz'in hep selamları var. Iş duaları var. İnşallah eskisinden daha ziyade sıhhati afiyetine malik olarak... Yakında da İsmaila Cami'ye çıkacak inşallah, çıkacak, o günleri de göreceğiz inşallah, elhamdülillah. Bu arada da bu müjdeyi vermiş olalım. Şimdi, ne anlatıyorduk? O bitti ya adamı getirdiler yerine geri koydular da, film bitti siz hala, arkası yarın soruyoruz, he? ha yok, yani baştan neyi anlatıyorum? Efendim e, Cuma gecesinin gününün fazileti babında hadis-i şeriftene buyuruluyor. Her saatinde 600 bin kişi cehennemden azat oluyor. Bunu hep insanlara vurursak diyorum. Dünyada cehennemlik kalmaz. 24 saatte alt, 600'den çaptığın zaman 24'ü büyük rakamlar çıkıyor. E, her Cuma var mı bu? Var. Burada dedim ki Müslüman cinler de var. Şu anda çünkü Müslüman cinler de elhamdülillah artıyorlar. Nasıl ki İslamiyet insanlarda artıyor, cinler arasında da artıyor. Ondan sonra. Bu itibarla Allah dostlarından bunları keşfedenler var, hallerini görenler var. Bu 600 bine onlar da dahil olduğu için rakam yadırganacak bir rakam değil çünkü cinlerde çok sayı var. Sayı fazlalığı var. E tabi bizim kadar eee ...Müslümanları fazla değilse de... ...yine de insanlara yakın çünkü nüfusları fazla. Şimdi i̇nsanlardan 10 kat fazla, 20 kat, 30 kat fazla bir nüfus olduğu zaman da... ...tabii bize göre nispet olaraktan fazla Müslüman olmasa da... ...kendi birikimine göre, kendi sayısının toplamına göre oran bizi geçebilir yani. Bu itibarla onlardan daha azat olanlar var. Demek istediğim nedir? Yani inşallah... Bu 24 saati burada geçiriyoruz. Bu mübarek gecede her cuma gecesi vardır. Azad